Rasûl-ü Muhterem bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra şöyle buyurdular. Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Üç kimse vardır. Ateş onlara değmez. Kocasına itaat eden kadın, anasına babasına itaat eden evlat, kocasının gayreti üzerine sabreden hanım. Yani kocası gayretli, ve kıskanç olduğu takdirde sabreden kadına cehennem ateşi değmez demektir. Gayret, başkasının ortaklığını hukuken kıskanmak demektir. İzafe hasebiyle gayret birkaç manada kullanılmıştır. a. Allah Teala'nın gayretidir. Onun gayreti kulunun edepsizliğine razı olmamasıdır. Allah çok gayretlidir. Kulunun kalbinde gayrini kabul etmez. b. Mü'minin gayretidir. Kendi ehlini kıskandığı için başkasının ehline bakmaya tahammül edemez demektir. Bu güzel haslettir. Gayret kimin kalbine hakim olursa o kimse harama meyledemez. C. Kadının gayretidir. Gayretli kadın, kocasının eşine bakmamasını dileyendir. Yani kocası eşine baktığı veya mulaabede bulunduğu zaman kızan kadındır. Kocasının ve eşinin muamelelerinde sabrederse bir türlü dünyanın zorluğuna katlanmıştır.